6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 ilde afeT nedeni olan depremlerin etkileri hala devam ederken 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da 6,4 ve 5,8 şiddetinde 2 deprem daha meydana geldi. Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu, bunun da hazırlanılması gereken çok daha fazla deprem ve afet anlamına geldiği göz önünde bulunduran Güşah Taşkın, Change.org Taksim deprem dirençli kentler adresinde bir imza kampanyası başlattı. Diyor ki afet ülkesinde yaşıyoruz. Sorunumuz sadece depremler değil. Türkiye aynı zamanda iklim krizine karşı en kırılgan ülkelerden birisi. Uzmanlar iklim krizi kaynaklı sel yangın ve kuraklık sıcak hava dalgaları gibi afetlerin sıklığının ve şiddetinin artacağının altını çiziyor. Ki çoktan bazılarını hissetmeye başladık. Diyor kampanyacı ve artık bunu kabul edip Öfkemizi, isyanımızı, acımızı çareye dönüştürmeliyiz. Görüyoruz ki öncesinde doğru planlamaya sahip değilsek afetlerin ilk günlerinde yardımlar bile kaosa dönüşüyor. Oysa bu çok önüne geçilebilir bir durum mesajını iletmiş kampanyacı. Türkiye çok iyi bilim insanlarına, çok iyi kaynaklara sahip bir ülke. Bu nedenle afet sonrası yapılması gereken her türlü müdahale afet öncesinde bilim insanları önderliğinde planlanmalı çağrısında bulundu. Afet dirençli kentler için yapıların güvenilirliğinin, şehir planlamalarının ve bilim insanlarının gözetiminde gerçekleştirilmesinin gerektiğinin altını çizen Taşkın, yerel ve ulusal koordinasyon ve yardımlaşma ağlarının öneminden de bahsetti. Kampanya Change.org Taksim deprem dirençli kentler adresinde devam ediyor. Depremin ilk günlerinde binlerce kişi enkaz altında kurtarılmayı beklerken, deprem bölgelerinde iş makinelerine ihtiyaç duyulurken şirketler maden çalışmalarına devam etti. Change.org Taksim İkizköy Direniyor adresinde mücadelelerine devam eden İkizköylüler, depremin şokunu atlatamadan 7 Şubat Salı günü Akberen Ormanı'nda maden çalışmalarının devam edildiğine şahit oldular. Kardok Derneği ve İkizköy-Akberen mücadelesinin avukatlarından İsmail Hakkı Atal, köyde depreme rağmen Eko faaliyetleri durmadı. Deprem bölgesinde göstermelik olarak gönderilen birkaç iş makinesine karşılık Akbelen Ormanı'nın yanı başındaki kömür sahasında deprem bölgesinde gönderilmeyen iş makineleri, kamyonlar ve vinçlerle doğaya, ülkeye ve insanlığa karşı suç işlenmeye devam ediyor. Açıklamasında bulundu kendisi. Başka benzer bir haberde Avdan'da açılmak istenen kömür madenine karşı uzun zamandır direnen yerel halktan geldi. İkiz köylüler gibi rant uğruna doğaya karşı işlenen suçlara onlar da şahit oldular. Avdan platformu sözcüsü Avukat Hasan Ozan Orpak, denizde Avdan'da daha kurtarma araba faaliyetleri devam ederken, kalbimiz oradayken bizim diğer can kaynağımız zeytinlerimizi sökmeye devam ettiler. Bizim bir olmamız gerekirken bizim ciğerlerimizi kökleyenlerle de hukuk önünde mücadeleye devam edeceğiz mesajını verdi. Kampanya Change.org Taksim Avdan'da Madene Hayır adresinde. Çağla Sedelen'in Change.org Taksim Afet Bölgesi Elazığ adresinde başlattığı kampanya ise başarıya ulaştı. 17 Şubat'ta Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak Afet Bölgesi ilan edildi. 7,6 ve 7,8 depreminde gerek yapı olarak gerekse halk olarak yıkımlara uğradık Afet Bölgesi'nden gelen 10 bini aşkın depremzede vatandaşlarımızla beraber ekonomik sıkıntıların yanında barınma ihtiyacımız da çok arttı ve bu sayı da günden güne artıyor. Elazığ'da 6,8 depreminin yaralarını yeni sarmaya başlamışken bu depremle beraber hem kendi yaralarını tekrar sarmaya hem de afet bölgesine yardım etmeye maddi manevi devam ediyor. Şu anda halk kendi imkanlarıyla bunu yapıyor fakat devlet desteği lazım ancak iyi bir organizasyonla Çözüme ulaşabiliriz dermişti. Kampanyacı gelen başarının ardından bu güzel haberi imzacılarıyla paylaştı ve Elazığ'da 11. il olarak afet bölgesine eklendi. Deprem bölgesinde çıkan moloz ve diğer atıkların çevreye oluşturduğu tehditden endişelenen Nil kıyısı Change.org Taksim afet atık yönetimi adresine bir imza kampanyası başlattı. Diyor ki ne yazık ki afetlerde başta moloz olmak üzere çok ciddi atık çıkıyor ve bu atıklar doğru bir şekilde bertaraf edilmezse halk sağlığı, çevre ve ekosistemi çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yıkıntı atıklarında ağır metaller, plastikler, patlayıcı, toksik ve kanserojen içerikli maddeler var diyen kampanyacı mozların ve diğer atıkların vadi tabanlarına, doğal sulak alanlara, nehir ve dere yataklarına, denizlere, ormanlara, tarım alanlarına, meralara, kuş cenneti gibi alanlara dökülmemesi gerektiğini belirtiyor. Diyor ki bu nedenle afet yönetimi, atık yönetimini de içermeli. Deprem bölgesi ve deprem riski olan diğer iller için afet atıklarına yönetim planı Çerçevesinde ele alınmalı. Öncelikle deprem bölgesindeki enkazlar kaynağında ayrıştırılmalı, kaldırılmalı ve ortaya çıkacak atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve veya geri dönüştürülmesi. Sıfır atık politikalarının deprem sonrası afet atıkları yönetim planlarında da uygulanmasını talep ediyor. Change.org Taksim afet atık yönetimi adresinde. Ben Uygarız Change.org özel haber programını derleyen Defne Karul ve Büşra Yer. Gerekli önlemlerin alınmasını dileyerek pazartesi yine buluşmak üzere.